Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin. İlahi ve med din. Ama ba'd. Bu bapta İmam el-Bukhari rahimahullah. Hatırlarsanız bir önceki baplarda bize neyi zikretmişti? Reyin, görüşün, bana göre bugün çok yapılıyor. Değil mi? Yani adam işte Yani Kur'an hakkında ayetin olduğu, hakkında bırakın icmanın olduğu meseleleri artık hakkında ayet var, hakkında hadis var, mutevatır hadis. Adam yok diyor ya yani. İcma var. Bence, değil mi? Ayeti geçiyor. Hadisi geçiyor. İşte İsa Aleyhisselam bence gelmeyecek diyor. Kabir azabı bence yok diyor, değil mi? Buna benzer gaybi meseleler Neden? Çünkü tam teslim olamamış. Allah Teala kitabının ilk suresinde Fatiha'dan sonra açtığınız zaman kimleri zikrediyor Allah Teala? İlk, i̇lk müminleri zikrediyor. Zalikal kitabu li'rraybe fi hudan lilmuttaqin. Bu kitap muttakiler için bir hidayet rehberidir. Hidayet doğru yolu gösterir. Zalikal kitabu hudan lilmuttaqin. Ellezina yu'minun bil gayb. Bakın muttakilerin ilk özelliği. Muttakilerin ilk özelliği nedir? alazina yu'minuna bil gayb iman ederler Ondan sonra ne geliyor? Ve yuqimuna salate ve yu'tunez zakate yuqimuna salat ve yunfikuna mimma razaknahum. Mimma razaknahum rızık olarak vermiş olduğumuz nimetlerden de ne yaparlar? İnfak edenler. Demek ki bu kitap Allah Teala'nın bu kitabı kimlere hidayet hidayet Muttakilere ilayet. Kim bu muttakiler? Gayba iman edenler. Tabi Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de yine kendi kitabında bu Kur'an-ı Kerim'de bu kitabın birilerine rahmet, birilerine şifa olurken birilerine de körlük, dalalet sebebi olduğunu söylüyor. Ayet Bakın Bak bu çok önemli bir husus. allah Teala Fussilet Suresi 44. ayette diyor ki kul huwa lillezina amanu huden ve şifa. De ki diyor bu kitap lillezina amanu iman edenlere nedir? Huden ve şifa. Hidayettir ve şifadır. Yani bu kitabı okuduğu zaman iman edenler ne oluyor? Hidayet buluyorlar. İmanları artıyor. Kalplerine şifa oluyor. Ve diğer hastalıklarına da şifa alıyor Allahu Teala. Velzinin la yu'minun İman etmeyenler ise, iman etmeyenler ise fi izanihim Onların kulaklarında ne vardır? Ağırlık vardır. Ve aleyhim ama. bu kitap onlara ne olur? Körlük olur. Onları körleştirir bu kitap. Yani dalalete bu kitapla Allahu Teala'nın kitabı ile insanlar bugün ne yapıyorlar arkadaşlar? Değil mi? Sapıtıyorlar ya. Adam almış çıkmış böyle iki tane Arapça kelimeyi yan yana getirmekten aciz. 19 mucizesi diyor, bir şey diyor. Sapıtıyor adam. Neyle sapıtıyor? Kur'an'dan sapıtıyor. allah Teala onu Kur'an'dan ne yaptırıyor? Saptırıyor. Onun için sürekli insan hidayet üzere olmayı Allah-u Teala'nın Yani bu Kur'an adamı ne yaptırabilir? Saptırabilir. Ama bir insan muttakiyse, takvalıysa bu Kur'an ona ne olur Allah'ın izniyle? eder. Evet İmam Bukhari diyor ki hidayet üzere olmak istiyorsak işte bana göre bence demenin kıyas yapmanın neyi? zemmedilmesi. Ne demek zemmedilmesi? Yerilmesi. Hoş olmadığı. Tabi daha önceki derslere gelen arkadaşlar hatırlarlar. Bu kıyas meselesi bence deme meselesi konuyla alakalı bir asıl yoksa bir ayet bir hadis yoksa bununla ait bir asıl yoksa insan burada sükut edecek. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe gelip soruyor. Diyor ki yeryüzünün en hayırlı yeri neresidir? Peygamberimiz ne yapıyor? Susuyor. Gidiyor Cebrail'e soruyor. Cebrail de Yüce Allah'a soruyor. Diyor ki, yeryüzünün en hayırlı yerleri mescidler. En şerli yerleri çarşılar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veremiyor. Sustu. Kıyas yapamıyor. Ya işte şunu şuna kıyas edin. Niye? Çünkü kıyas edecek bir durum yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ruhu soruyorlar. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Susuyor. Sükut ediyor. Ta ki Allah'tan ne geliyor? Ayet geliyor. Gelen ayet ne? Aslında karşıdaki insanların kalbini soru cevabını do doyurmayacak bir cevap. Ama teslimiyet var ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o Allah'ın bir emridir. Allah'ın bir şeydir. O cevap. Şimdi biz aslında bizim için çok büyük örnekler var. Adam bir şey soruyor. Diyorsun peygamberimiz böyle buyurdu. Yetinmiyor adam buna. Allah Teala böyle buyuruyor yok yetinmiyor. Acaba nasıl ne şekilde gibi neye giriyor? Sorgu ve suale giriyor. Ama bir de dinde kıyas yapılması mümkün olan meseleler var. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyas yapmış mı? Yapmış. Şimdi onunla alakalı hadisleri alalım. Bugün hükümetlerimizi bitirelim. Diyor ki İmam Bukhari Rahman Babu ben aslan ma'lûmen. Bilinen bir aslı bir aslin mübeyyen. Beyan edilen bir asla benzeterek e, benzetmek. Yani bilinen bir asıl var. Dinde aslı olan bir hüküm var. Değil mi? E, bu nedir dinde asıl olan bir hüküm? Eğer Çakır abinin bana borcu varsa Çakır abi vefat ettiğinde ne yapar çocukları? Bunu bana öder. öder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü annem Ne yaptı? Hac yapmaya adak adadı. Hac yapmak için adak adadı ama öldü vefat etti kadıncağız. Ne yapalım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Annemin diyor borcu olsaydı birisine onu öder miydin? Yani Hac borcuyla bir insanın bir insana olan borcunu ne yapıyor Allah'ın Resulü? Kıyas ediyor. İşte malum olan bir aslı, ne yapıyor? Beyan edilen, açıklanan bir asla kıyas ediyor. O hadisi alalım ve ondan önceki hadisi alalım. Hemen rivayete geçelim. Hadisene Asbak İbnü'l Ferac hadeseni İbnü'l Hebb an Yunus an İbn Şihab an Ebî Seleme an Abdurrahman an Ebî Hurayra. Ebû Hurayra diyor ki: "En ârabiyen etâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir ârabi yani bir bedevi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Fekale dedi ki inni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki hanımım siyah zenci bir yani esmer bir çocuk doğurdu. Ben diyor bunu kabullenemedim. Bana benzemiyor yani. Nasıl olur? Bize benzemiyor. Nasıl olur? Fekale <gülüyor> lehu <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona Helleke minel ibil Demelerin var mı? Bedeviysen demen vardır değil mi? Aleyhisselatü vesselam tabi konuşmanı o su bu da Bedevi'ye göre Bedevi'yle konuşuyor. Helleke minel ibil. Deven var mı? Demiyor. Senin develerin var ya, onları da böyle yok. Helleke minel ibil. Soru cevap. Diyor ki, na'am. Evet var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Fema levnuhu. Rengin elvanuha. Renkleri nasıl develerin? Diyor ki Arabi. Kale homur. Kırmızı, kızıl yani. Kale. Hel fihamin evrak. Peki o kızıl develerin içinde az da olsa, tek tük de olsa gri kül rengi deve var mı? Aradan böyle tek tük çıkıyor mu? Diyor ki adam: "Nam <gülüyor> inna Evet, aralarında kül rengi olan, koyu gri olan develer var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve Peki diyor bu develer kızıl olmasına rağmen Onların yavruları nasıl oluyor da e, kül rengi oluyor, koyu gri oluyor? Nasıl sence nedir bunun şey hikmeti diyor Allah Resulü aleyhisselam. Diyor ki: "Kale erkon neza erqun Ne yapmış? Damar çekmiş. Diyor ki biz kan çekmiş, damar çekmiş. Türkçeye kan çekmiş olarak geç. Diyor ki bu diyor mesela 3 km önceki dedesine benziyordu. Ona çekmiş diyor mesela. Değil mi? Diyor damar çekmiştir. Adam da Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve le'alli hâza irkun neza'a. İşte diyor senin çocuğunda ola ki ne olmuştur? Damar çekmiş. Aleyhisselatü burada ne yaptı? İnsanı neye kıyas etti? Deveye kıyas etti. Yani kimse kalkıp demesin buhari Kıyas'ı inkar ediyor. Var böyle absürt görüşe sahip olan insanlar. Memlekette kendilerini selefi menhec üzeri zanneden insanlar. Zannediyor ki yani kıyas. Kıyas'ın inkar edilecek yerleri var. Kıyas'ın kabul edecek yerleri var. İmam Bukhari'yi kıyas inkar edenlerden addedip, İmam Bukhari de kıyas inkar ediyor diyen insanlara en büyük çap İmam Bukhari'nin kendi kitabı. Başka bir şeye gerek yok. İkinci hadis alalım. Haddesena Musedded, Haddesena Ebu Avane, An Ebi Bişir, An Sa'id İbni Cubeyr, An İbni Abbas. İbni Abbas rivayet ediyor sahabeden. Ennem ra'aten ca'et ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıka geldi. Fekalet dedi ki, inne ummi nazarat ente hujj. Annem ne yaptı? Nezeret ente hüc. Hac etmek için adak adadı. Tabi adak biliyorsunuz. Adak adamak mekruhtur. Kerahat var. Yani bir insanın adak adaması hoş bir şey değil. Ancak adak adadıysa onu yerine getirmesi ne? Vacip. Farz. Adak ancak diyor cimrinin ne yapar? Cebinden, elinden neyi çıkartır? Malını çıkartır. Adak adayan adam cimridir yani. allah Teala ya, bana şunu nasip et de ben de şunu Yapayım diyen adam cimridir Peygamberimizin de deyimiyle. Cömert olacaksın. Yapacaksan yap. Allah'la böyle bu şartlaşmaya girme. Değil mi? Bu çerihtir, mekruhtur, hoş değildir. Ancak adadıysan yerine getireceksin. Bu kadın diyor ki, annem bir hac etmek için ada kadadı. فَمَا تَتْقَبْلَ اَنْتَ حُجُ Hac etmeden öldü, vefat etti. Ömrü vefat etmedi, yetişmedi. اَفَا اَحُجُّ عَنْهَا Anne, annemin adına hac yapayım mı? Ey Allah'ın Resulullah. قال نعم حجي عنها. Evet. Annenin adına hac yap. Devamla diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E Diyor bak şimdi ben sadece bir örnek veriyorum. İyi dinle. Bak gör. لَوْ كَانَ عَلَى Annenin üzerine bir borç olsaydı. اَكُنْتِ قَادِيَتَهُ اَكُنْتِ قَادِ... قَادِيَ قَادِيَتَهُ نعم. Annenin borcunu kaza edecek yani ödeyecek miydin? Qala naam. Evet, borcu olsaydı borcunu ödecektin, değil mi? Qala fakdullazi lehu feinna Allahu haqqul vefa ista diyor. Annenin borcunu ne yap? Öde. Çünkü Allah borcu ödenilmesi vefa gösterilmesi gereken buna en layık olandır. Yani insanlar için borcu ol oluyorsa, insanlara olan borcunu ödemek için o insana vefa göstermek için hırslıysan Allahu Teala'nın borcunu ödemede daha hırslı ol. Diyerek ne yapıyor? Annesinin yapması gereken haccı bir borç olarak benzetiyor. Bir borca benzetiyor. Ve onun yapmasını emrediyor. İşte kıyas buralarda olur. Ama onun dışında kitap ve sünnette olmaz bu manada? Asıl olmayan bir meselede ne yapamazsın? Bence diyemezsin. Bana göre hizce böyle olmalı. Bu şekilde yapılmalı. yemezsin. Evet bunlarla yetinelim. Burada kalalım. Öbür baba geçmeyelim. Subhaneke Allahumma vehamdik eşhedü en la ilaha illallah ente esteğfiruke vetubü ileyke.